Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programı devam ediyor. Bu bölümde peygamberlerin gönderiliş gayesi ve uluhiyet hakikatini anlamaya çalışacağız. Hakiki hakaik Eşya ve Esma-i Hüsna Bir düşünün şu fiziki alemler kaç milyon sene önce var edilmiştir. Bazı naturalistler trilyon, belki katrilyon sene diyeceklerdir. Şimdi, kentrilyon, hatta bin kentrilyon sene olsa dahi, yine hadis, yine hadistir. Hazreti Allah Celle Celaluhu ise ezelidir. Ezel ve ebed sultanı Hazreti Vacibül Vücut, Zatı Sübhaniy'sine kendinde ef'al ve icratı Sübhaniyesinde hep temaşa ediyordu. Hem Allah Celle Celaluhu her şeyi maddeden, atomdan, partikülden yaratmamıştır. Bir hadis-i şerifte toprak, su, hava, ateş mürekkeplerinden evvel Arş-ı Rahmet'in bir ama üzerinde olduğu beyan buyuruluyor. İşte keyfiyeti bizce meçhul. Arş-ı rahmet ama üzerinde olduğu zamanda da Allah celle celaluhu kendisi için kendisini azameti sübhaniyesini kudreti mutlakasını meşîiyet-i namütenahîsini ilmi muhiyetini temaşa ettiği aynalar vardı. Peki neden de onlar partikülden miydi? İyondan mıydı? Eterden miydi? Eter altı şeylerden miydi bilemiyoruz. Madem hakiki hakaiqa eşya esma-i ilahiyeden ibarettir ve hakaiqa eşya bu fiziki alemlerden ibaret değildir. Dolayısıyla o aynalar her neyse onların bütününün hakikatleri de esma-i ilahiyeden ibarettir. Aynı hususu ahiret alemi için de düşünebiliriz. Mesela orada ölüm yok. Halbuki görüyorsunuz atomlar dünyasında varlıklar doğuyor, büyüyor ve ölüyorlar. Var olmakla beraber yıpranma da beraberinde geliyor. Öte tarafta ise yıpranma aşınma olmuyor. Demek ki orada kullanılan şey her ne isterseniz İsterseniz siz ona madde altı, altının altı veya madde üstü üstünün üstü deyin derseniz deyin ahiret için kullanılan o eşya tamamen farklı. Bir de yazıldığı gibi alıyorum. İşte Allah Celle Celaluhu, nezd-i kendine tahsis buyurduğu ve isti'isar sözcülüğüyle ifade edilen Esma-i ile o alemlerdeki eşyanın hakikati sayılabilecek şeyleri yapmıştır, yapmaktadır. Şimdi sizin hem şu fiziki alemler, hem öncesi hem sonrasıyla, o binbir esma-i ilahiye veya milyon milyon esma-i sübhaniyeyi bilmeniz ve mahruti, bütüncül bir nazarla onlara birden bakabilmeniz gerekir ki, ancak o zaman söyleyebilecekseniz, zat-ı baht mevzuunda bir şey söyleyebilesiniz. Yoksa rica ederim, aksi bir iddia, küstahlık, haddine aşmışlıktan başka bir şey değildir. Bütün bunlardan dolayı diyoruz ki bu hakikatlerin insan aklıyla kavranması mümkün değildir. O sebeple eğer Enbiya izam o aydınlatıcı mesajlarıyla gelmese bize bu mevzuda ışık tutmasaydı hiç kimse aklıyla bunları bilemez ve bu mevzuda iki adım ileriye gidemezdi. Siz elli defa tekvimi emirleri hallaç etseniz, elli defa enfüsî tetkiklerde bulunsanız, yine de bu hakikatlerin öşrüm işarına mişarına yüzde birine ulaşamazdınız. Ulaşamaz ve Allah'a ait esma ve sıfat-ı ile ilgili türlü türlü kuruntulara girer ve farkına varmaksızın ''Kendinizi çeşit çeşit dalalet ve sapıklıkların içinde bulurdunuz.'' Üellif sözlerine şöyle devam ediyor. Bu noktada bir hususa daha dikkatinizi çekeyim. Geçmişten bugüne İslam uleması, o baş döndüren cehd ve gayretleriyle, Enbiyâ-i İzam'ın esma ve sıfat mevzuunda beyan buyurdukları hususları biraz daha açmış, meselenin vuzuhu adına şerhler yapmış, o hususları bizim daha iyi anlayacağımız hale getirmiş, ve netice itibariyle zat-ı hakkında yanlış telakkilere düşmekten bizi sıyanet etmişlerdir. Rabbim sahillerini meşkur eylesin. Fakat bildiğiniz üzere bütün bunlara rağmen mesela sıfatlar zatın aynı mı, gayrı mı diye münazara ve münakaşalar söz konusu olmuştur. Malum olduğu üzere bu münazaralarda ilim, hayat, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin gibi sıfatların zatın aynı olarak kabul edildiğinde bu sıfatların da tek tek kadim olmuş olacağı dolayısıyla taaddüdü kudema lazım geleceği bununsa Allah'ın tek olduğu hakikatine aykırı olacağı ifade edilmiştir. Buna karşılık sıfatlar zatın gayrı olarak görüldüğünde ise Sıfat-ı sübhaniyenin Allah'ın dışında mülahazaya alınmış olacağı, bununsa Allah'ı hadis bir şeyle ittisaf manasına geleceği dolayısıyla bu durumun da kabul edilemeyeceği söylenmiştir. İşte bu mülahazalarla ortaya konan wartalara düşmemek için Ebu'l Hasan el eşari Hazretleri sıfatlar zatın ne aynı ne de gayrıdır diyerek işin içinden sıyrılmak istemiştir. Bu izahın kaçamak bir yanı olduğu söylenebilir ancak böyle bir ifadenin uluhiyet hakikatine duyulan bir saygının neticesi olduğu muhakkaktır. Görüldüğü gibi bu meseleler beşer idrakini aşan mevzular olduğundan vahyin bize bildirdiğinin ötesinde kesin ve net bir şey söylememiz mümkün değildir. Söyleme cüretinde bulunanlarsa bir sürü çarpık anlayış ve tenakuzun içine düşmüştür, düşmektedir. Zinhar Zat-ı bariyi tefekküre kalkışmayın. Bu noktada efendiler efendisi Aleyhisselatu Vesselam'ın şu ikaz ve tavsiyesi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 Cenab-ı Hakk'ın asarını tefekkürde derinleştikçe derinleşelim. Ama zat-ı bariyi'yi tefekküre kalkışmayalım. Çünkü zatı tefekkürde değişik mülahazalara girme söz konusu olabilir. Hala mela ezel ebet mülahazaları kafamızı karıştırabilir. Görüyoruz ki zatın mülahazaya alan insanlar Elfü Elfi nauzu billah türlü türlü sapıklıklara sürüklenmiş. Mesela bazıları kozmik enerji, yoğunlaşmış enerji deme gibi haltlara girmişlerdir. Günümüzde din şeklindeki bazı organizasyonlarda bu türlü beyanlara şahit olabilirsiniz. Mesela meditasyon gibi faaliyetlerle varılmak istenen hedef, güya kuyruk sokumundaki kozmik enerjiyi geliştirmek suretiyle, kainatta hükmeden kozmik enerjiyle bütünleşmeyi sağlama gibi hezeyanlardır. Hatta Müslümanların içinde neşet eden insanlarda bile bu türlü hezeyanları telaffuz edenler olmuştur. İsim tasrih ederek hem meseleyi daraltıp hem de gıybete girmeyelim. Zira bir mümin olarak gıybetin o kadarından bile kaçınmamız gerekir. Burada asıl üzerinde durulması gereken husus, insanın kendi güç, imkan ve sınırlarını bilmesidir. İşte yukarıda zikrettiğimiz hadisi şerifle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bizleri zat hakkında düşünmekten nehyetmek suretiyle, düşünebileceğimiz sahanın sınırlarını belirlemiş ve sırat-ı müstakimden sapmamamız adına önümüze bariyerler koymuştur. Demek ki beşeri imkan ve iktidarlarımızın sınırına gelince haddimizi aşmayacak, o noktada la havle ve la kuvvete illa billah'' diyerek Cenab-ı Hakk'a sığınıp onun asarını tefekküre dalacağız. Recaizade Ekrem'in dediği gibi, kainat muhteşem bir kitaptır. Hangi harfi yoklasan altından hep Allah'a iman çıkar. Bu açıdan okuyup değerlendirmemiz mümkün olan, yorum ve analize açık bulunan sahalarda dolaşacak, terkip, tahlil, sentez ve analizlerimizi aşan mevzulara ise asla girmeyeceğiz. Girmememiz gerekir.